ve na'udu billahi min şeruri enfusina ve min seyyati amalina. Me'yadihillahu felamudillelah ve meyzzil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vehdahu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ablahu ve rasuluhu. Evet. Kur'an ve sünnetin şahında İslam'ın fıkhına devam ederken bundan önceki desteklerimizde artık abdestin farzlarını anlatmıştık. Bugün de inşallah abdestin sünnetlerini anlatacağız. Sünnenül Vudu birincisi diyor ki tabi burada müellif Allah sizden de ondan razı olsun altıya ayırmış. Yani abdestin sünnetleri altıdır demiş. Bir as li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem loola an ashaqa ala ummati la amartahum bis siwak la amartahum bis siwak Ahmed Annasai, ve İmam Malik rahimahullah kitaplarında göstermişler ve İmam Elbani rahimahullah bu hadis sahih olduğuna dair ne yapmıştır tahkik etmiş Ve istihabu es siwak lis saimi Burada biliyorsunuz misvak bazı alimler Özellikle İmam Şafii rahim aleyhisselam, İmam Şafii rahim aleyhisselam, kişi oruçlu olduğu zaman, ister Ramazan orucu olsun, ister nafile orucu olsun, feci namazından öğlene kadar misvak kullanmak onlardan sünnettir. Ancak öğleden sonra misvak kullanmak onlara göre müstehap değildir. Çünkü diyorlar ki Allah katında oruçlu olan bir kişinin ağız kokusu Allah katında en Güzel kokudur. Dolayısıyla diyor ki İmam Şafi Rahim Allah işte diyor bu sevaptan veyahut da bu kokuyu gidermemek için diyor misvak kullanmak müstehap değildir. Ancak Cumhur'un e, görüşüne göre Cumhur diyorlar ki her an için e, misvak kullanılır. İster öğleden önce olsun ister öğleden sonra olsun. Dolayısıyla Misvak her an için kullanmak müstehaptır. Ancak özellikle nerede kullanılır? Özellikle Abdest. abdestten önce, ondan sonra namazdan önce, eytam tekbiratül ihram alacağı zaman işte ondan önce, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuyacağı zaman, tamam mı? Özellikle bu tür yerlerde çok daha müekkeddir. Eve girerken Eve girerken Ali ve selam eve gireceği zaman e, yani hanımı, hanımlarıyla karşılaşacağı için e, misvak kullanıyordu. Bir de sabahleyin e, veyahut da gece namazına kalkacağı zaman tam <gülüyor> yanırken yine misvak kullanıyordu ve selam. <gülüyor> Yalnız burada mesela bazı şahıslar, bazı davetçiler özellikle buradaki halkın misvaki çok fazla kullandığından dolayı eleştiriyorlar. Diyorlar ki yani misvak devamlı ağzında aynen odun gibi gözüküyor diyor devamlı ama diyor ki baktım bazı bakıyorsun abdeste geldiği zaman diyor o devamlı ağzında misvakı bulunduran abdestten önce veya namazdan önce kullanmıyor hakikaten bazı şahıslar yani belki bu nadir olabilir ama bazıları yapıyor yani bakıyorsun ki misvak devamlı ağzında ama abdest alacağı zaman tabi biliyorsunuz tam o an için o ibadete ee, sahip olmak için iblis orada ne yapıyor? O kişiye o misvakı orada kullanmakta ne yapıyor? Tembellik gösteriyor. Ve hakikaten bu oluyor. Veyahut da Kur'an okuyacağı zaman bakıyorsun ki kullanıyor. Ama namaz kılacağı zaman misvak cebinde duruyor. Tamam mı? Cebinde duruyor. Ama çıkarıp şöyle ağzına vermesine üşeniyor. Doğrusu misvak kullanmak o an için çok daha müakkettir. Yani her an için Misvak kullanmak sünnettir, müstehaptır ama özellikle bu anlarda çok daha muakkettir. Bir de bazı bazı bazı insanlar <gülüyor> hiç misvak kullanmıyor. Yani misvak misvak biliyorsunuz alimler diyorlar ki yani ille de misvak şart değildir. Ali sattü vesselam burada neden misvakan emretmiş veya tavsiye etmiş? Müslüman müslümanın ağzı temiz olsun diye. Çünkü namaz esnasında bile karşı karşıya geleceği için veyahut insanlara karşı insan konuştuğu zaman dişlerin etrafında böyle yemek yemeğin olması veyahut arkadaşlarına karşı dişlerinin kirli olması gerçekten yani e, ne hoş bir şeydir. Bazı insanlar bu konuda çok tembeldir. Yemek yiyor, içiyor, kalkıyor, geliyor belki bir haftada hiç misvak kullanmıyor ve diş fırçası kullanmıyor. Onun için bu Yemekler ağzına pis koku verebildiği gibi aynı zamanda dişleri de çürütüyor. Yani. Bir yönden sıhhat yönünden de şeydir yani zarar vericidir. Ee, ve özellikle Müslüman biz bakıyoruz ki e, mütedeyin olan insanların dışında bazı şahıslar ağza çok önem veriyorlar. Her yemek yemek yedikten sonra bakıyorsun ki fırçayı alıyor ve ağzını fırçalıyor. Ama bizim e, mütedeyyin olan kardeşlerimizin birçoğu bu şeye hiç önem vermiyorlar dolayısıyla yani sadece namaz kılmak için oruç tutmak için değil aynı zamanda kardeşlerine karşı arkadaşlarına karşı yani konuşurken ağzının temiz gözükmesi ondan sonra sıhhi yönden de dişlerini temiz tutması bu misvak veya tam misvakın yerini tutacak olan fırça fırçayı kullanmak İslam'da müstehaptır Debe <gülüyor> dikkat ediyorsanız diyor ki bu da alei ve selam diyor diyor eğer benim ümmetime meşakkat olmayacağını bilseydim diyor. Ve burada da hani set ve selamın gaybı bilmediğine dair burada parmak basıyor hani set ve selam. Tamam mı? L emir tuhum biswik Yani o kadar ki hani set ve selam önem vermiş. Eğer ümmetime meşakkatli olmayacağını bilseydim diyor ben diyor her abdestten önce misvak kullanmayı onlara ne yapardım? Onlara emri derdim Aleyhisselatü vesselam. <gülüyor> İkincisi, tabi bu abdeste başlangıç. İkincisi, ghaslul kefeyni fi evveli lulu. Biliyorsunuz, avuçları, yani bilekten parmaklara kadar olan kısımları, bunları yıkamak, yani abdestin farzlarından değil. Biz bunu abdestin farzlarında zikretmedik. Dikkat ediyorsanız. Ve burada Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'ın anlattığı hadiste diyor ki فَاَكْفَا رَسُولَهُ سَلَّمْ عَلَيَدَيْهِ مِنَ التَّعُورِ فَغَسَلَيَدَيْهِ ثَلَاثًا Ve bundan önce biz ne demiştik farzlarında? Allah'a sallallahu anh abdest azalarını bazen bir olarak yapmış. Bazen iki yapmış, bazen üç yapmış. Dolayısıyla alimler diyorlar ki o zaman vacip olan nedir? Birdir. İkincisi ve üçüncüsü nedir? Mustahaptır, sünnettir. <gülüyor> Ancak birden aşağı birden aşağı olursa o zaman abdest ne olmuş oluyor? O zaman abdest sakıt olmuş oluyor. Özellikle ee, farz olan azalar. Burada biliyorsunuz eskiden Kapı alıyorlar. Kap sağ, sağ tarafta. Sağ eliyle sudan alıyor. Ondan sonra sol elle bu şekilde ne yapıyorlar? Parmakla bazı şahıslar parmakların arasını ovalamıyor. İmam Malik'in görüşüne göre rahim Allah ayak ve el parmakları arasını ovalamak vaciptir diyor. Allah rahmet etsin. Özellikle, özellikle ağır iş yapan Müslümanlar Özellikle bunlar parmakların arasını çok daha oğalamak çok daha önemlidir. veyahutta da eller, mesela el, ellerde veyahut ayaklarda bazı çatlaklıklar olabilir. Eğer oğalamazsa orası ıslanmayacak. Dolayısıyla boşuna namaz kılmış oluyor. Bu şeye çok iyi dikkat etmek lazım. Tabi ki el-Tavr burada yani bir kap çeşidi. فَغَسَلَ يَدَيْهِ فَلَاثًا ellerini 3 defa yıkadı. Ey bilekten parmaklara kadar. Avuç denen kısımlar ve bu hadisi İmam Bukhari ile İmam Müslim kitaplarında beyan etmişlerdir. <gülüyor> evet, üçüncüsü eddelku yakun za şar kesif. Ve hatırlıyorsanız abdestin farzlarında demiştik ki Abdesten fazlalarından birisi de neydi? Ee, kılları suk olan şahısların ovalaması vaciptir demiştik. Niçin? Çünkü kılları suk olan bir kişi ovalamazsa o zaman o kıllar ne yapacak? Islanmayacak. Dolayısıyla Söz ovalamak heh, evet ovalamak vaciptir. Ama burada ne diyor? Burada diyor kılları suk olmayan insanlar için ovalamak nedir? sünnettir. Demek ki e, kılları sık olan bir kişinin abdest almak istediği zaman o vaciptir. Abde, e, kılları sık olmayan kişiler mesela diyelim ki böyle teni gözüken şahıslar o zaman o nedir? Sünnettir. An Abdillah bin Zeyd radıyallahu anh enne sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi thuluthi mud fajaala yadluku ziraahu <Gülüyor> Bu hadisi İmam İbn ile. <risque> Aleykümselam <swoją> ve bereketu İmam İbn Huzeyme Rahimahullah ile el Hâkim'in kitaplarında mevcut ve İmam Elbani bu hadis <doors> sahih sahihtir diye söylemiştir. Demek ki her ne kadar insanın kollarında Kıllar sık değilse de abdest almak istediği zaman parmakların arasını oğlaması, ondan sonra dirsekten parmaklara kadar da oğlaması nedir? Sünnettir. Ancak kılları sık olan bir kişinin oğlaması nedir? Vaciptir. Bundan önce biz yine namazın farzlarında hatırlıyorsanız bir şey zikretmiştik. Sakalı olan kişiler. ve vesselam Abdest aldığı yüzünü yıkadıktan sonra 3 defa avucuna bir su alıyor. Ondan sonra çenesinin altına böyle vurarak ne yapıyor. Tahlil yapıyor ve diyor ki hakeza emrani rabbi Rabbim bana bu şekilde yapmamı emretti. Ve bu İmam Elbani rahimeullah ile o çizgide olan alimler vaciptir diyorlar. İmam İbn Üzeymi rahimeullah, İmam İbn Baz diyorlar ki "Et tahlil sünnetun ve İmam Elbani rahimeullah يقول التخليل yani bu konuda yani araştırdığım kadarıyla İmam Elbani'nin burada sözü daha doğru olabilir vallahu alem Dolayısıyla biz demiştik ki müteber ihtilaflarda Müslüman elinden geldiği kadar azimete kaçması daha uygundur bu tür müteber ihtilaflarda Müslüman çok dikkat etmeli. Mesela hani bunlardan özellikle biz şeyi zikretmiştik. Namazın terki meselesi. Bazı alimler namazın terki küfürdür diyorlar. Bazı alimler küfür değildir diyorlar. O zaman bu nedir? Müteber bir ihtilafsa o zaman ne yapmak lazım? Bu meseleyi çok dikkat etmek lazım. Olur ki küfürdür diyen alimlerin sözü Allah katında daha doğru olabilir. Eğer o zaman ne olur? O zaman o namazı terk eden bir kişiyi Allah Celle Celaluhu'nun azabından kurtulmayacağı olabilir. Ha, o zaman namaza hem kendimiz hem de başkasına konuşurken namazı çok önemli bir şekilde ne yapmak lazım? Tavsiye etmek lazım ve hiçbir zaman terk edilmemesi lazım. <gülüyor> i̇şte burada da olduğu gibi, bu, e, yani her ne kadar bazı alimler sünnettir demişlerse, o zaman Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmışsa, yani elimize bir avuç su alıp çenemizin altına vermek hiç de zor bir şey değildir yani. Madem ki burada Ali Vesselam selam demiş ki hakele amarani rabbi Rabbim bana bu şekilde yapmamı emretti demişse o zaman burada İmam Elbani bu hadise göre sözü diğer alimlerden daha doğru olabilir. O zaman eğer hakikaten bu isabet edip bunlar hata ettiyse o zaman biz birçok şey kaybetmiş oluruz. O zaman Müslüman sakallı olan bir kişinin abdest almak istediği zaman yüzünü üç defa yakadıktan sonra eline bir avuç su alıp sakalın arasına vererek böyle parmaklarıyla bu şekilde ne yapar? Sakalını tehlil eder. <gülüyor> Dördüncüsü teflif el-ghasil. Teflif el -ğasil abdest ağzalarını yıkarken her abdest ağzasını üçer defa yıkamak. Biz abdestin fazlarında ne demiştik? Birer yıkamak vaciptir. İki defa yıkamak sünnettir. Üç defa yıkamak sünnettir. Aleyhisselatü vesselam bütün bunları yapmış. Bazen bir, bazen iki, bazen üç. Ha, o zaman bazen bir yapmışsa, bazen üç yapmışsa o zaman bir vaciptir. İkincisiyle üçüncüsü nedir? Sünnettir. Ve burada merhaba. ve burada elleri mesela üç defa yıkadı şey yüzü üç defa yıkadı burnu iki defa yıkamasında yıkamasında sorun var mı yok bir sakınca yoktur biz biliyorsunuz farzda aptestlerin e, aptestin farzında biz ne demiştik imam imam abu hani ferahimallah abdest esnasında suyun ağza burnuna verilmesi farz olmadığını söylüyor diyor ki sünnettir ancak abu hani ferahimallah gusül esnasında akişi ağzına ve burnuna su vermesi vaciptir diyorlar. Onun için İmam Elbani Rahimeullah burada diyor ki yani neye dayanarak bu tefriki yaptılar diyor biz de bilmiyoruz. Çünkü yani kitaplarında hakikaten böyle detaylı bir şekilde değinmiyorlar. Ben evirdim çevirdim bir şey bulamadım. Biliyorsunuz fıkıh kitaplarında pek fazla deli sürmüyorlar İmam Abu Hanife'nin fıkıh kitaplarında. Ne alqaddurinin de biraz Allah rahmeti ve Fethullah Qadir ibn bunlar biraz hadis sade Bir şeyler söyledikleri zaman bazen hadis getiriyorlar. Ama fıkıh kitaplarına baktığın zaman hiç delil. İşte mesela, Kale Abu Hanife, "Kâla Abu Yusuf", "Kâla İmam Muhammed" ve keda. Ama delil getirmiyor. Özellikle alqaddurinin kitabı. <gülüyor> Dolayısıyla sahi görüşe göre ağza burna vermek. İster abdest esnasında olsun, ister gusül esnasında olsun doğrusu vaciptir. Yani gusül abdesti alan bir Müslüman mutlaka ağzına ve burnuna su çekmesi gerekiyor. Abdest alacağı zaman yine o şekilde ve yani her ne kadar yine burada da bu mu, e, ihtilaf müteber ise de eğer bu vaciptir diyen insanların söylediği Allah katında daha doğru ise o zaman hakikaten biz birçok şey kaybetmiş oluruz. Ve biliyorsunuz, demiştik ki Cumhur'un mezhebine göre ağzı ve burna su vermek nedir? Sünnet-i müekkededir. Yani vacip değildir. Ama sahih görüşe göre, Aleyhisselatü hadislerden hadislerinden anlaşıldığı kadarıyla e, ağzı ve burna su vermek nedir? Vaciptir. Ve burada diyor ki مَا رَوَهُ Mola Uthman, an, Uthman anhu, bi ina. Ina, ey, bir kaptajşide, فأفرغ على كفيه ثلاث أفرغ على كفيه, ne yapıyor? Su dökerek üç defa bu şekilde, üç defa kaptan su kabından su alarak ne yapıyor? Ellerini radıyallahu Teala ne yapıyor? Yıkıyor. Hmm. Ve en sonunda diyor ki işte bu şekilde Allah-u Teala'nın <gülüyor> bu şekilde abdest aldığını gördüm diyor. <gülüyor> Ondan sonra tekrar elini diyor sağ elini o kab, su kabına içine e vererek diyor <gülüyor> ağzına ve burnuna ne yaptı? Su aldı. Ağza, ağza buruna vermek bu nedir? Ağza su vermek nedir? Ne diyorlar ona? Mazmada. Mazmada. Buruna ne deniliyor? İstinşa. Dolayısıyla burada ağza ve buruna verilecek olan suyun ayrı ayrı vermek mi daha efdal Yoksa bir avuçtan her ikisine vermek mi daha efdal? Burada alimler bunu tartışmışlar kitaplarında. Ve İmam Nehu'yu rahimahullah. Bu meseleyle ilgili dokuz tane görüş getiriyor. Neticede İmam, İmam Nebevi'nin yetiştiği neticeye diyor ki Allah rahmet etsin. Kişi diyor ister bunu yapsın, ister bunu yapsın diyor. Fark etmiyor diyor. Ancak diyor Aleyhisselatü Vesselam, en çok yaptığı bir avuçtan ağzına ve burnuna su verdiği olmuştur. En çok yaptığı budur. Ama bazen Aleyhisselatü Vesselam, bazen bir sefer ağzına burnuna ayrı bir seferde ne yapıyordu su veriyordu. Onun için İmam Nehri Rahim Abdullah diyor ki e, Müslüman'ın şeyine bağlı artık kolaylığına bağlı. Yani evet. mesela bir avuçta hem ağzına hem burnuna su vermek istediği zaman eğer ona meşakkatli oluyorsa yani her ikisine de çekemiyorsa ve ağza buruna su vermek sahih görüşe göre de vacip ise ve burada şek ve şüpheye düşecekse o zaman diyor ağza ayrı su verir Buruna da ayrı, ayrı su verir. <gülüyor> yani buradaki madmada ve Selam biliyorsunuz fazla kargara yapmak, madmada yapmak sünnetlerden de bir sefer yapmak yani. Nasıl yapılacak bu? Alimler demişler ki normal olarak abdest aldığı zaman ağzına su verirken bu suyu ağzında böyle ne yapacak? Dolaştıracak. Dolandıracak. Bazı alimler de diyor ki oruç olmadığı halde Ağzını şöyle, başını şöyle yukarıya doğru kaldırarak, gargara yapacak. Oruçlu olduğu zaman diyor, bu gargaradan sakınsın. Olur ki o gargara esnasında boğazına su kaçabilir. Her ne kadar o su kaçmasını kastetmiyorsa da, o zaman e, doğru bir şey yapmamış olur. <gülüyor> o zaman bir sefer, bir sefer ağza su vermek, bir sefer burna su vermek nedir? Vaciptir. Bir, ikincisi üçüncüsü Sünneti muakkededir. Ali Satveselemin sünnetlerinden birisidir. Femadmada ve istinşak, sonra غسل diyor yüzünü üç defa yıkadı. Ve buradaki e, e, yüzün hududu biliyorsunuz asıl itibariyle asıl itibariyle saçımın bitimin bitimine kadar. Başlangıcından ensenin son bitimine kadar. Ama eğer saçları dökülmüşse her ne kadar e, dökülmüşse de dolayısıyla o dökülen kısım yüzden sayılmıyor. Yine baştan sayılır. Yani asıl itibarıyla insan doğarken onun saçı nereden bitiyor diyelim ki şuradan. anın hemen bir üstten. O zaman su oradan ne yapıyor? İşte şu e, yüz şu saçın bitiminden şu kulakların şeyine kadar. Şuraya tamam mı şu? He. Ondan sonra şu, şurada gargara şey var ya, Zilem. onun üstü var. El bel üm, bel altı yüzden sayılmıyor. Bel'üm'ün üstü yüzden sayılıyor. Dolayısıyla yüzün hududu budur. Bazı şanslar abdest alırken yüzünü yıkadığı zaman dikkat ediyoruz. Adam yüzünü yıkıyor, bir de kulaklarını da şey yapıyor. Doğrusu kulaklar yüzden değil baştandır ağız ve burun demiştik ki ağız ve burun yüzdendir. O zaman yüzünü yıkadıktan yıkamadan önce ağzına ve buruna su verecek. Ancak yüzünü yıkarken kulakları meshetmek, içini ve dışını meshetmek doğrusu büyük bir bidattır. Çünkü yüzden olmadığı için orada onu yıkamak özellikle cahil insanlar o kişiyi bu şekilde yaptığını görünce cahil oldukları için he, demek ki Kulaklar yüzdendir. Yüzden olmasaydı bu böyle yapmazdı. O zaman o insanın fiili, cahil insanlara kötü bir örnek olmuş olur. Özellikle ilim talebesi veyahut da davetçi ise. Çünkü genelde toplum ilim talebelerine, alimlere ve davetçilere bakarlar. Onların kudresi onlardır. O zaman o kudüs durumunda olan bir kişiyi namaz kılmak istediği zaman abdest almak istediği zaman o zaman sünnete uygun alması gerekiyor. Bidatlardan çok uzak durması gerekiyor. <sükâr> evet. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثة مرار. المرفقين. Şu buna Arapça merfak deniliyor. Ee, normal avam tabakasında eks diyor deniliyor. Tamam mı buna? Şimdi bu mirfak bu buradan mı sayılır buradan mı sayılır? Abdest alan kişi buradan aldığı zaman şu mirfak içine girer mi girmez mi alimler burada bazıları ihtilafa gitmişler. Bazılar demişler ki yani şu bakın şu var ya şurası girmiyor diyorlar. Şurası buraya aittir. Şurası buraya aittir. Yalnız İmam İmam Elbani rahimeullah İbn Te İmam Nevi rahimeullah ve İbn ve İbn Baz'ın bu şeklini anlatırken diyorlar ki dirsek girmesi gerekiyor. Yani eldirfi fi athna alvudu yekun min Tamam Tam dolayısıyla kişi abdest aldığı zaman ne yapacak? Bu şekilde bazıları buradan çeşmenin altına şöyle dirseğini koyuyor. Ondan sonra böyle yapıyor. Evet doğru bunu abdest, abdest almış sayılıyor. Ancak sünnete aykırılığı var. Abdestini alır, farzını yerine getirir. Ama sünnetin sevabından mahrum kalır. Sen abdest alırken hem farzı yerine getirmek istiyorsun hem de aynı zamanda sünnetinin tatbikini yerine getirirsen onun sevap karşılığını da alırsın. Çünkü sünnetin ayrı bir ibadeti var. Dolayısıyla ister çeşmenin altından olsun, ister ibriktan olsun, ister birleyenden olsun, suyu alırken avucuna, avuçtan dirseye doğru. Ve bu şekilde alınca ne yapacak? Ondan sonra ovalayacak. Ve çok dikkat edilmesi bir noktaya değinmek istiyorum hacizane. Şu baş parmak ile büyük parmak arasına birçok şahıs dikkat etmiyor. Teklil yapmıyor. Şuralarda kuruluk kalıyor. Ve özellikle ağrı iş yapanlar. Şu cil, şu deri var ya burada bazen kuruluk kalır. Yani alıyor mesela özellikle eğer aceleci abdest alıyorsa mesela namaza yetişmek için şöyle yapıyor böyle bak böyle yapıyorlar. Ama bu parmaklar arasını o alamayı hiç hatırlarına getirmiyorlar ve özellikle şu kısım. O zaman kişi suyu verince dirseğe doğru ne yapacak bu şekilde ovalayacak. Ondan sonra buradan bu şekilde, yani ki her taraf, su her tarafı alsın. Kuru bir yer kalmasın çünkü sen namaz kılacaksın. Abdest biliyorsunuz namazın şartlarından birisidir. Abdest yerinde değilse kılmış olduğun bütün namaz hepsi batıldır. Ve aleyhissalatü vesselam bundan önceki de şeyde farzlarda anlattığımız zaman aleyhissalatü vesselam bir kişinin topuğunda böyle bir dirham kadar kuru şey görüyor ki وَاَيْلُ الْاَعْقَابِ مُنْ عَرْضِ ve gidiyor ona diyor git abdest al tekrar namaz kıl. <gülüyor> o zaman abdest çok şart olduğu için abdest alan bir kişiyi ovalamaya çok önem vermesi gerekir. Özellikle ağır iş yapanlar elleri nasırlaştığı için veyahut da ayakları nasırlaştığı için oraya çok dikkat etmesi lazım. Yani oğlayacak ki kuru bir yer kalmasın. Ve dolayısıyla bu dirsek nedir? Dirsek şey yaptığı zaman şu elle bu şekilde ne yapacak? Böyle meseleci. Burada imam e, burada Abu Hurayra radıyallahu taala gelecek ileride gelecek ta şeye kadar omuza kadar ne yaparmış radıyallahu an e, yıkarmış. Şeyi de ayaklarının da şu kısımlara kadar yıkanmış. Es'a ile saqi ile saqi diyorum. Tabii ki burada alimler bunu hata ettirmişler. Demişler ki doğrusu burada Abu Hurayra radıyallahu taala burada çok aşırı gitmiştir. Doğrusu olan nedir? Dirsekle beraber eller yıkanacak. <gülüyor> Ondan sonra diyor: "Thumma masaha bi ra'sihi. Thumma ghasala rijlayhi 3 merar ila'l Tamam mı? Burada masaha ra'sihi. E biliyorsunuz, aşırı meshetme konusunda alimlere ihtilafa düştüler. Ve biz farzlarda bunu anlatmıştık. Tamam mı? i̇mam Şafii Şafi'yi diyor ki önden bir kıl, iki kıl olsa yeterlidir diyor. İmam Ebu Hanife Rahim'in ve ashabı işte dörtte biri, ay bir avuç kadar bu şekilde. Mesih ederse yeterlidir diyor. İmam Ahmet bin Hembel ve o çizgide olan selef alimleri diyorlar ki ve yani, vesselam iki eliyle tamam mı? İki eliyle önden almış bu şekilde şu şekilde arkaya doğru tam taşaya kadar yani saçın bitimine kadar ondan sonra tekrar geri getiriyor. Ve böylece bütün başı meshetmektir. Ve özellikle İmam Malik rahimahullah bütün başı bu şekilde meshetmek farzdır diyor. Yani vaciptir diyor. <gülüyor> Diğer alimlere göre işte gördüğünüz gibi i̇mam Şafii burada için bir kıl veya da iki kıl meshetilse yeterlidir demiş... Allahü Vesselam bazen seferdeyken sarık sarık kafasındayken biliyorsun eskiden sarıklar çene altından bu şekilde ve özellikle seferde oldukları zaman bu şekilde şey yaparlarmış. Kenije al <gülüyor> alamam tehtehanekhi. Tabi bu sök bunu sökmek biraz zor olur. Ne yapıyor Allahu Vesselam? <gülüyor> Şu şekilde yapıyor. Önden bu baş parmakları böyle kaç kılı ıslatıyor ondan sonra amame üzerinde iki elle üzerinde mesih yapıyor. Burada İmam-ı Şafii Rahimeullah diyor ki işte bu hadise dayanarak diyor ki önden bir iki kıl mezh edilse yeterlidir. Ama burada Allah Aleyhisselatü Vesselam o etmekle yetinmemiştir. Bu kılları mezh ettikten sonra parmaklarını önden içeriye doğru soktuktan sonra iki eliyle sargın üzerinde ne yapmıştır? Mesih yapmıştır. Bu ister kadın olsun ister erkek olsun. Kadın da o şekilde himarını eğer bu şekilde sarmışsa ve özellikle eğer erkeklerin huzurundaysa kalabalık bir toplumda yani kadınlar erkekler karışık olabilir mesela öyle zor anlarda tabii. Tamam mı? Çünkü asıl itibariyle kadın ve erkek karışımı olmaması lazım. Mesela haç gibi yerlerde kalabalık su azınlığı var şudur budur o zaman o kadın ne yapar? Önden şöyle parmaklarını önden biraz sıkıştırarak burada öndeki saçları ıslatıp ondan sonra iki eliyle himarın üzerine ne yapar? Mesih yapar. Erkek yine o şekilde. Ancak kafasında takka varsa şu anda bizim giydiğimiz takkalar veyahut şu bizim giydiğimiz şimalar. Bu o saranın hükmüne geçer mi? Halimler diyorlar ki İmam Elvali Rahimallah diyor ki geçmiyor. Niçin? Çünkü bu takkayı sökmek çok kolaydır. Çıkarır cebine koyar ve o taçlı asar. Yani ha o zaman diyor bu takka veya hutta bu giysi şıma diyor. Mutlaka baştan ne yapılması gerekiyor? Çekilmesi gerekiyor. Ama eğer böyle muhennek ise çene altından sarık sarılmışsa o zaman Ali Sato'sun burada yaptığı gibi Müslüman yapmasında bir beis yoktur. <gülüyor> Ondan sonra tum mağaselerihi ile riclehi 3 merar ila Buradaki el ke'bain dediği şu biliyorsunuz kebe şunlardır. Sağda ve Şu sağda ve solda ne yapıyor? Bu da aynen dirsek gibi. Şu kebe ayakla beraber yıkanması lazım mı yık değil. Doğrusu şu aşık kemikleri ayakla beraber yıkanması lazım. Tam ayakla beraber yıkanması lazım. Ayakları yıkarken Ali ve vesselam sol serçe parmağıyla parmakların arasını ovalıyordu Ali Sattu vesselam. Bu da süneniye bu da öte geçiyor. Serça parmağıyla aleyhissalatü vesselam ayak parmaklarının arasını ne yapıyor? Ovalıyor. Ve burada <gülüyor> bazı insanların parmaklar arası nasırlaşıyor. Bu parmak arası nasırlaşan, ağır iş yapan insanların orada ovalaması tamam mı? çok önemlidir. Çünkü orası ıslanmayabilir. Islanmadıysa Allah korusun abdesti o zaman sahih değildir. Sahih olmayınca namazı da sahih olmamış oluyor. Thumma qala, قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Men yani Osman radıyallahu taala men tawadda nahu wudu'i hada thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihihima nefsuhu gufira lahu ma, gufir ma taqaddama min zenbihi. Rivahu al-Bukhari ve Muslim. Bu hadis İmam Bukhari ile, İmam Müslüm'ün ittifakıyla ne yapmışlardır? Kitaplarında beyan etmişler. Kişi <gülüyor> burada daha başka bir dua var. Abdest aldıktan sonra dese ki, اَشْهَدُ اَنْ illallah, اِلَهَا اِلَّا اللّٰهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ Derse tamam mı? O zaman bütün geçmiş günahları affedilmiş olur. Üç, yani o da var. Tamam mı? Evet. Doğrudur. Burada dikkat edilseniz birçok Müslüman şu iki rekat namazına hiç dikkat etmiyor. Boş vakti olmasına rağmen. Boş vakti var yani. Kılabilir. Bir şeyi sıkışıklığı yok. Ama yine de ne yapmıyor? Mesela bu namaza hiç önem vermiyor. Halbuki bu namazın çok önemi var. Biliyorsunuz Ali Satt ve selam gecesinde Miraç'a çıktığı zaman Ali Satt ve selam Cibril ile beraber cennetin neresine gitmişse Bilal'ın ayak seslerini duyarmış. Miraç'tan döndükten sonra Ali Satt ve selam Bilal'a diyor ki, ya Bilal diyor, Allah katında en hayırlı yaptığın amel nedir? diyor ki Resulullah diyor. En hayırlı yaptığım amel diyor. ve yani devamlı bir şekilde diyor. Yani her nam, ezan okumak istediğim zaman veya hatta her abdest almak istediğim zaman mutlaka Allah dilediği kadar namaz kılardım. Yani Allah bana dilediği kadar ne yapardım? Namaz kılardım. İşte bundan dolayı diyor. Sen bu makamı bu makama sahip oldun. Yani o kadar ki bu abdestten sonraki namaz o kadar ki önemlidir. Bir de insanın bütün geçmiş günahlarının kefaret olmasına nedir sebeptir? Tabii ki büyük günahlar müstesna. Büyük günahlar biliyorsunuz hac hac hariç diğer şeylerde alimler hac konusunda ihtilafa düşmüşler demişler ki hac yapan bir kişi büyük günahlar bile affolunuyor çünkü anasından doğduğu gibi günahlardan tertemiz oluyor. Yalnız o yapacak olan, yapılacak olan hac, şartlarına, rükünlerine, vaciplerine uygun ise o zaman anasından doğduğu gibi günahlardan tertemiz oluyor. Ve alimler demişler ki bu büyük günahlar dahildir ve özellikle İmam Elbani bu görüşü çok sert bir şekilde savunuyor. Bazı alimler diyorlar ki hayır. Büyük günahlar tövbe gerekiyor. Yalnız bu tür şeylerde şimdiki işte abdestten sonra ve namazla namazla inan namaz arası, ömreyle ömre arası. Burada alimler demişler ki büyük günahlar müstesnadır. Burada ittifak var elhamdülillah. Ancak haç konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Demişler ki bazıları demişler ki büyük günahlar da affolunuyor. Bazıları demişler ki büyük günahlar affolunmuyor Büyük günahlar affolurken o kişi o an için çünkü Hac döneminde bu büyük günahları ne yapmıyor? İhtikap etmiyor. İrtikaf etmiyor. Ve hacca gelince de, hacca gelme niyeti de nedir? Töbe etmektir yani. Ve bu tür günahlardan çıkması içindir. Yani o adam her ne kadar, her ne kadar döndükten sonra bu tür günahları irtikab ederse de, ondan önceki bütün günahlar affolunuyor. Haç'tan sonra bu günahlar irtikab ederse, o zaman o büyük günahları sıfırdan birin üstünden başlıyor. Içine evet, efendim. Içine Anlamadım. Kul hakkı. Yok, kul hakkı müstesna. O kul hakkı Allah Celle Celaluhu o kul, o kul kişi hakkını helal etmediği müddetçe o Allah Celle Celaluhu o haktan vazgeçtirtmiyor. Yalnız <gülüyor> bundan önce derslerimize değinmiştik. Allah Celle Celaluhu sevdiği iki tane kul varsa ve birbirlerinden hakları varsa birbirlerinin üzerine hakları varsa sevdiği iki tane kuz ise Allah Celle Celaluhu aralarını buluyor. Mesela diyor ki birisine işte şu şu şu şu şu şunları görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi diyor. Şunların diyor şu gördüğün şeyler senin olman ister misin? Yarbi ki istemez ki diyor. İşte sen şu kardeşini helal edersen diyor, hakkından vazgeçersen işte bütün bunlar senin. Ya Rabbi diyor. Neyim varsa hepsini hepsini helal ettim ve vazgeçtim. Ve bu şekilde Allah Celle Celaluhu sevdiği iki kulun, sevdiği iki kulun arasını ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu buluyor. Tabii ki bu Allah dilerse yani Allah'ın meşiyetine bağlı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dayım, e, şunu iki tane kaldı bitirelim. İstersen sen abdest, e, namaz o, ezan misin? oku. Sen ezan okur. oku. He. Sen kapatma. Bitirelim hocam. Bir tane bitirelim. Evet. Demek ki abdest bittikten sonra burada nedir? Abdest demiştik ki şartlarına uygun, vaciplerine, uygun sünnetlerine uygun bir şekilde ondan sonra e, dediğimiz Eşhedü en la ilahe illallah <actually> duasıyla. <if> eee ondan sonra 2 rekat namaz. Tabi ki Subhanekallahü ve bihamdike eşhedü en tastagfiruke ve bi lek duaları Yani en azı eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enna Muhammedun abduhu ve resuluhu. Ondan sonra bu 2 rekatı namaz kılarsa Allah'ın izniyle bütün geçmiş günahları أفعلن، أي، بو نماذ، بو عبدسيلة، بو نماذ، أو، جناهارا نيدر، كفارة، فورش، أو فورش. <تصفيق> وعن المطلب بن عبد الله بن بن حنطب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والماجع، وقال البقال الباني حديث صحيح. Ey, biliyorsunuz Abdullah bin Umar Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit etmek konusunda çok fazla önem veriyordu. Hatta müekked olmayan şeylere bile dikkat ediyordu. Mesela sefere çıktığı zaman Aleyhisselatü Vesselam ile çıkarmış Aleyhisselatü Vesselam nerede oturup mesela çiş yaptı veyahut da oturduysa veyahut da yattıysa da istirahat ettiyse kendisi de Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra o yoldan sefere çıktığı zaman Aleyhisselatü Vesselam nerede oturduysa İnermiş orada oturulmuş biraz. Nerede çiş yaptıysa gidermiş orada çiş kalmış. Yani o kadar ki e, bu tür şeyler aytus sen fiillerine önem veriyordu. Ancak alimler burada Ömer İbn Ömer'in bu tür hareketlerini kılamışlar. Yani demişler ki her ne kadar o bu tür şeylere önem vermişse de bu tür şeyler taabbudi değildir. Taabbudi olmayan şeylere sarılmak nedir? Doğru değildir ve özellikle Kudve durumunda, Abdullah bin Umar gibi biliyorsunuz, yani İslam ümmetinin içerisinde yani örnek alınacak olan insanlardır. Ama kendisi bunu yapmış. Bazı sofist yani ehli tarikat sahipleri bu tür hadisleri görünce o zaman ne yapıyorlar? Bunu taabbudi yönden sayarak bu tür şeyleri yapıyorlar. Ve daha aşırı giderek daha aşırı giderek o kişiyi o tarikat ehli olan kişi tabi bazıları şeyhinin nerede ne yaptığını ne yapıyor aynısını yapıyor. Neye dayanarak Abdullah bin Ömer'in Ali Satt ve selam yaptığı şeye dayanarak. Niçin diyor sorduğunuz zaman niçin? Çünkü diyor Ali Satt asen bunu yaparken Abdullah bin Ömer bunu yapıyordu. Benim şeyhim de diyor Allah'ın velilerinden birisidir. Alimlerden birisidir. O benim örneğimdir. Bu o sünneti tatbik ediyorsa o zaman demek ki bu nedir? Bu sünnettir. Yani bu teabbudidir. O zaman diyor ben de bu tür ibadetten kendimi mahrum etmek istemiyorum. Doğrusu öyle değil. Doğrusu teabbudi olan şeyler var. Bir de cibili, cibilli adetleri var. Aleyhisselatü Vesselam'ın cibilli adetleri teabbudi değildir. Cibili adetlerinden işte ne, de, ne demiştik? İşte efendim mesela saçını taraması, Efendim e, sarık sarması, fistan giymesi, ayakkabı, bu tür şeyler bunlar hepsi cibilli adetlerdendir. Dolayısıyla demiştik ki Fistan giymek sünnet değildir. Sarık giymek sünnet değildir. Yani taabbudi değildir. O zamanki Müslümanların adetlerinden idi. Ancak bir kişi Ali Satt ve Selam'ın fistan giydiğinden dolayı fistan giyerse o niyetinden dolayı sevap alır ama fiilinden dolayı sevap almaz. Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Yani karıştırmamak lazım. Bu iki şeyin arasını ayırmak lazım. Yani fistan giymek bizzat fistan, fistan giymek ta'budi değildir. Ondan sevap almıyor ama niyetinden dolayı yani İsa e benzemek istediği için o niyetinden dolayı sevap alıyor. Veya hut İsa aleyhisselam sen sarık giymiş. Yine o şekilde. Veya hut da yüzük giymiş yine o şekilde. Veya hut da sürme sürmüş yine o şekilde. Saçlarını ortadan ayırmış veya da bazen yukarıya doğru. Bütün bunlar Cibriyeli adetlerdendir. Dolayısıyla bu Cibriyeli adetleri yaparken fiilden dolayı sevap almıyor. Kalbindeki niyetinden dolayı Sabah alıyor. <gülüyor> evet. Ondan sonra Abdullah bize diyor ki Radiyallahu anh enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tevadda marratayn marratayn. al-Bukhari. Bundan önceki neydi? Thalasan thalasan. Ne değil mi? Ve burada dikkat ediyorsanız İmam Buhari'nin naklettiği bu hadiste Abdullah bin Zeytin diyor ki Ali sallallahu ve sellem كان يتوضأ مرتين مرتين. Ey aptes azalarını bazen يكشَر دفاعي كشَر دفاع، نَعْبِيرُهُ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ مرتين مرتين، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان، وقال الإمام الباني حديث صحيح. بوردا دا، نَعْبِيرُ. أبي هريرة رواية تي عليه الصلاة والسلام، بازن يكشَر كشَر دفاع، نَعْبُشْتُ أبْتِسْ عَزَلَرْنَهُ يقَمُشْتُر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء marraten marra. Ve hâde vacib. Aleyhissalâtu bazen abdest ağzalarını bir sefer, birer sefer ne yapmıştır, yıkamıştır. Bu da nedir? Vaciptir. Birer sefer vaciptir. İkincisi, üçüncüsü sünnettir. Delil ney? Kemen fi hadithü bin Abbas radıyallahu anhume kal tevadda an nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem marraten marra revâhu el-Bukhâri. Rahimahullah. diyor, bazen diyor abdest ağzalarını Birer defa ne yaparmış? Yıkarmış. O zaman bu hadisten, bu hadislerden alınan şu. Birincisi vacip, ikincisiyle üçüncüsü sünnettir. Ama en efdalı nedir? En efdalı üçer defa yıkamaktır. Ve özellikle, özellikle manevi yönden zengin olmak isteyen kişiler için. Nasıl maddi yönden bazı insanlar zengin olmak ister? Bu her insanın fıtratında var değil mi? Maddi yönden her insanın fıtratında o kişi zengin olmak ister. Yani zengin oldukça daha çok zengin olmak istiyor. Ve halbuki ticaret iki çeşittir. Bir maddi ticaret, bir de manevi ticaret. biliyorsunuz e, <gülüyor> Saf suresinde Allah Celle diyor ki: "Ya eyellezine aminu hel ala ticaretin tunjikum min adabin alim? Tu'minuna billahi Buradaki ticaret yani en büyük ticaret aslında Allah'la beraber yapmak yapacak olan ticarettir. Nedir? Manevi yönden. Ey Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirip ondan sonra nafile şeyleri yapmak. Nafile demek fazla olan bir şey demektir. Tamam mı? Burada Müslüman elinden geldiği kadar abdest almak istediği zaman bu tür sünnete ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Yani her şeyi üçer üçer oğlanması gereken yerde ovalaması özellikle sakalı olan kişinin 3'ten sonra çene çenesinin altına su verip onu tahlil yapması yani şey yapması Kama sahanu tastu selam gasala ba'da a'da'i marratayn wa ba'daha thalath. Kama fi hadis Amr bin Yahya al-Mazni Bak yani Subhanallah şu ashabın şeyine, şeyine bakınız. Diyor ki اَتَسْتَتِعُ اَنْ تُر۪ينِ كَيْفَ كَانَ رَسُولَ الْسَلَمْ يَتَوَضَّ Üthmen'den de yine o şekilde. Bundan önceki söylediğimiz hadisde yoruyor. Üthmen rivayet ettiği hadis. Yani Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ibadetleri görmeyen tabi'inler ne yapıyorlar? Ali Aleyhisselatü Vesselam'ı görmediler. Ama tabi'inlerden soruyorlar mesela. Diyor ki sen Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını bana gösterir misin ve o da nasıl abdest aldığını? Nasıl sucuda gittiğini, rükuna gittiğini, ağzına nasıl su verdiğini, burna verdi falan ne yaparlarmış böyle birbirlerine sorar ve o Aişe Aleyhisselam'ın o tür ibadetleri yaparken onlara nasıl yaptığını, onlara ne yapıyor gösteriyor. Böyle halka alıyorlar. Ondan sonra o kişi Üthman Radıyallahu Teâlâ ve Abdullah bin Zeyd ne yapıyor? Böyle Aişe Aleyhisselam nasıl abdestti? Nasıl abdest aldığını görmüşse aynen o şekilde onlara ن يأتيه أوتستعليه فقال عبد الله بن زيد نعم فدع فدعا بمائن بنصيقترين فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا قتدي مزبردة قار ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرا بدا بمقدم رأسه حتى ذهب به ما إلى قفاه ثم رده ما إلى المكان الذي بدأ Burada dikkat ediyorsanız hadiste Abdullah bin Zeyd radıyallahu bu soruyu sora Müslüman ve Müslümanlara diyor ki yani İsa peygamber ilk önce diyor غسله يديه مرتين sonra مضمض niçin ellerini 2 defa yıkadın için burada üç yı Dikkat ediyorsanız yani en fazla dedik nedir? En üç fazla üçer defa yapmaktır. Burada Ali satt ve ümmetine kolaylık göstermesi için bazen böyle yaparmış, bazen böyle yaparmış. O kadar ki ümmetini düşünürmüş Ali satt Tamam mı? Thumma ghasala vecehu thalasan, thumma ghasala yadayhi merratayn merratayn. Burada ne ne yaptı? Ellerini ikişer defa yıkadı ama e, şey yüzünü iki defa yıkadı. Ama ellerini, yok estağfurullah, yüzünü üç defa yıkadı. Sonra ellerini ikişer defa yıkadı. Burada da dikkat ediyorsanız, bunu ellerini üç defa değil, iki defa. ثُمَّ مَسَحَ رَأْصَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ Mesela diyoruz ki, أَلْقُبُلْ وَالْدُبُرْ أَلْقُبُلْ وَالْدُبُرْ Ey kişinin önü ve arkası. Burada اَنَّمَا يُقَالَ اَقْبَلَ Ey önden başlayarak. Aleyhissalatü Vesselam ellerini bu şekilde yaparmış. Bu şekilde. Buradan şöyle koyar. Ondan sonra bu şekilde Mesih. Tekrar bu şekil. Akber'e önden arkaya doğru ve Edber'e arkadan öneye öne getirmesi. Tamam mı? Yani abdestin şekli budur. Burada bazı Hanefi fıkahası, daha doğrusu hemen hemen hepsi çünkü Kadduri'de bu şekilde geçiyor. Ve muhtemet olan mezheptir onların yanında. İmam Yusuf ile Muhammed aynı şeyi söylüyorlar. <gülüyor> ee, nedir? Hani ve Vesselam bir sefer önden arkaya götürüyor ya. Bazı şanslar bunu arkaya götürünce ensenin de mezh edilmesini veyahut da mezh edildiği anlaşılıyor. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam enseyi mezh etmiyor. Bu saçın bitmine kadar bu buraya getiriyor ondan bu buradan tekrar öne. Yani bu şekilde yapmıyordu şunların yaptıkları gibi. Ben Kaduri'nin kitabına baktım, bir de Serahsî ve eee Mülhân'ın <gülüyor> kitabına baktım. Hepsi bu bunu görüyorlar subhanallah Hiçbir delille de sundukları yoktur. Yani buna da buna dair bir delil yok. Ali Sattres'in böyle bir abdest aldığı diye bir şey yoktur. Asraftan kimse de böyle bir şey yapmamış. Bunu nasıl istihsan etmişler? işte bu Mesih'ten almışlar. Bazı şanslar bunu ondan almışlar. O e, hadis. Nasrul Bu delil hadis delil gösterir. Hadiste mevzu bu. Min el gall. Yok, gaddi el gall. Gül. savaşta savaşta malimetmandan almaktır ama bu gall yani kıyamet gününde e, cezaya vurulmaktan emandır. Emandır diyor. Valla ben o bu hadisi, e, kadırya baktım bulamadım. Muzo diyor bu hadise. Ha. Hanifiler bu hadisi delil gösteriyor, bu hadis de muzo. E Doğru da yani aslında ben bu hadisi onların kitabında görmedim. Evet. E, hakikaten görmedim. İmam Seraksi rahimallah baktım hadis konusuna, orada da görmedim ve düşündüm taşındı yani bunu nereden aldılar? Hani madem ki delil yok, demek ki burada eğer hakikaten dayandıkları bir hadis varsa o zaman İmam Elbani bu hadisin zayıf olduğunu söylemişse ve hakikaten bütün he, bütün alimler bu meshin yani ensenin meshi e, aleyhissalatü vesselam'ın abdest şeklinde olmadığını ne yapıyorlar beyan ediyorlar. O zaman aleyhissalatü eğer bunu abdest şeklinde yoksa o zaman bunu yapmak nedir? Nasıl nasıl yapıyorlar bunlar? Şu eller, ellerinin ellerinin arka tarafı bu şekilde onları şu şekilde yapıyor. Hakkı ediyor musunuz? Evet. Ha, yani başı meshetikten sonra Hı. şu şekilde, Kulaklar. bu şekilde, bu şekilde yapıyorlar. Aynen böyle yapıyorlar. Bu şekilde yani. Bayağı evet. dikkat ediyorlar yani bu şekilde. Şöyle, bunu ne yapıyorlar? Bu kesinlikle bu enseyi, e, alimler demişler ki bu enseyi e, bu şekilde silmek bidattır. Tabii ki. بدع بدعا الدلالتر هير دلالت يعني هير سابق لقطة ندر جهنم لكتر بشن الدعاء بعده الدعاء بعده اي ابتست بتكتن سراء دعا يقمع وفي ذلك احاديث منها ما منكم من احد يتوضى فيبلغ او فيسبيغ el wudu sonra allah ve ve cenneti men yaparken diyor cennet kapısının 8 kapısı ona açılıyor ve hangi bu 8 kapıdan hangi kapıdan girmek isterse o kapıdan cennete girme hakkı varmış niçin işte bu duayı ve bu zikri yaptığından dolayı o zaman Müslüman elinden geldiği kadar abdest aldıktan sonra bunu ne yapmamak, ihban etmemek. Diğer bir rivayette de, deminki söylediğim, Birisi la burada dikkat ediyorsanız eşhedü Diğer bir rivayette eşhedü en la, la abduhu Bu en azı. Diğer dualar şekli de var. Yani onları söylemezse bile bunu söylemesi ona yeterlidir. Artı bu dua yaptıktan sonra bundan önceki hadiste olduğu gibi bir de ayrıyeten iki rekat namaz kılarsa bütün geçmiş günahları ne olur muaf olur. Altıncısı ve sonu salat rakat iin بعد الوضوء لحديث بهررردي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرج عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفان عليك بين يدي في الجنة قال ما علمت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي سبحان الله دقة دعو موسونس يعني دعو كي المق استديهم زمان هر أبتست المق استديهم زمان مطلقة نا Allah dilediği kadar orada namaz kılarmış. İşte bu abdestten sonraki namazı kılması o makama onu yetiştirdi. Aleyhisselatü Vesselam Cennetin neresine gidiyorsa onun ayak seslerini dinliyor. İşte, ayak seslerini de işitiyor. Demek ki Bilal Radiyallahu Teala'nın yapmış olduğu bu tür ibadetten dolayıdır. Hedevallahu <gülüyor> alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. على صحيح. أهلي وصحبه سلام